Kesilirken üzerlerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etlerinden niçin yemeyecekmişsiniz? O zaten size haram kıldığı etleri açıkça bildirmiştir. Ancak çaresiz kalıp da zaruret miktarı yemeniz müstesnadır. Evet, birçokları bildiklerinden değil, sırf heva ve hevesleriyle halkı saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları pek iyi bilmektedir. Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah işleyenler, elbette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin. Bu, Allah yolundan çıkmaktır, isyandır. Şeytanlar, kendi adamlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinlerde bulunurlar. Şayet onlara uyarsanız, siz de düpedüz, müşrik olur çıkarsınız. Ölüyken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir ışık, iman nuru verdiğimiz kişi, hiç karanlıklarda kalıp çıkamayan kimse gibi olur mu? Olmaz ama kâfirlere yapmakta oldukları işler böyle güzel gösterilir. Mekke'de olduğu gibi, her şehirde de ileri gelen mücrimleri yüksek mevkilerde bulundururuz ki, Oralarda hileler çevirsinler. Onlar böyle yapmakla kendilerini aldatırlar da farkında olmazlar. Bir ayet gelip de bu kâfirlere tebliğ edilince Allah'ın resullerine verilen risaletin benzeri bize verilmedikçe sana asla iman etmeyiz derler. Allah peygamberliği kime vereceğini pek iyi bilir. Yaptıkları hileler sebebiyle suç işleyenlere Allah tarafından bir zillet ve şiddetli bir azap erişecektir. Hasılı Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun göğsünü sanki o kişi gökte yükseliyormuşçasına dar ve tıkanık yapar. İşte Allah böylece imana gelmeyenlere rüşvaylık verir. Bu İslam yolu Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünüp idrakini kullanan kimseler için ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz. Rabblerin ezdindeki selam ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah kendilerinin yardımcısıdır. Gün gelecek Allah onların hepsini huzurunda toplayıp ey cin topluluğu, insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha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 Var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben vazifemi yapıyorum. Güzel akibetin kime ait olacağını yakında bileceksiniz. Şu muhakkak ki zalimler iflah olmazlar. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan kendilerince Allah'a bir hisse ayırdılar da kendi batıl iddialarınca şu Allah'ın dediler. Şu da uluhiyette ortakları olan putlarımızın Ortakları için ayırdıkları, Allah'ın hissesine konulmaz. Ama Allah'a ait olanlar, ortaklarının hissesine aktarılır. Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar. Yine bunun gibi, onların Allah'a ibadette ortak saydıkları putlarının hizmetçileri, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi iyi bir iş gösterdiler ki, hem onları mahvetsinler, hem de dinlerini bozuk karıştırsınlar. Allah dileseydi, bunu yapamazlardı. O halde onları, uydurdukları yalanlarla baş başa bırak. Aynı şekilde dediler ki, falan hayvanlarla ekinlere dokunmak yasaktır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Falan hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Bir takım hayvanlar da vardır ki, onları keserken Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları onlar, Allah'a iftira ederek ortaya çıkarmışlardır. Allah, iftiraları sebebiyle onları cezalandıracaktır. Bir de şöyle dediler, Falan hayvanların karınlarında olan yavrular, canlı doğarsa, sadece erkeklerimize helal, kadınlarımıza ise haramdır. Eğer ölü doğarsa, hepsi ona ortak olurlar. Allah, onların bu kabil iddialarının cezasını verecektir. Çünkü o, Hakimdir, alimdir, tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir. Bilgisizlik ve düşüncesizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar elbette tam hüsrana uğradılar. Saptılar bunlar, doğru yolu da bulamadılar. Asmalı asmasız bağ ve bahçeleri mahsulleri, çeşit çeşit hurma ve ekinleri, birbirine şekil ve renk yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren, hep odur. Her biri mahsul verince, ürününden yiyin, devşirildiği gün hakkını, öşrünü de verin, israf etmeyin. Çünkü o, müsrifleri sevmez. Davarlardan da çeşit çeşit yarattı. Kimi yük taşır, kiminin yününden ve kılından sergi yapılır. Allah'ın size verdiği rızkından yiyin. Fakat şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin besbelli bir düşmanınızdır. Sekiz çift hayvan yarattı. Koyundan iki, keçiden iki. De ki, iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer, İddianızda haklıyseniz, bilgi ve belgeye dayanarak bana haber verin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, iki erkeği mi, iki dişi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah, size bu yasaklamayı yaptığında, siz orada hazır ve şahit miydiniz? İlimsiz olarak, insanları saptırmak için uydurduğu yalanı, Allah'a mahal edenden daha zalim kimse bulunabilir mi? Allah elbette o zalimler güruhunu muvaffak etmez. Emellerine kavuşturmaz. De ki: Bana vahyolunanlar içinde bu haram dediklerinizin yemek isteyen kimseye haram kılındığını görmüyorum. Ancak leş yahut akıtılmış kan yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan domuz eti veya Allah yolundan çıkarak, Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olursa, başka. Bunlar haramdır. Fakat kim çaresiz kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık. Yalnız sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan veya kemiğe karışan yağları haram kılmadık. Haddi aşmalarından ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Şüphe yok ki biz hep doğru söyleriz. Eğer onlar seni yalancı sayarsa de ki Rabbinizin merhameti geniştir. Fakat dilediği zaman onun satveti ve azabı suçlu toplumdan geri çevrilemez. Müşrikler diyecekler ki: "Eğer Allah dileseydi biz de atalarımız da şirk koşmaz, hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalancı saymışlardı da nihayet bizim azabımızı tatmışlardı." de ki: "Sizin elinizde ortaya koyacağınız bir bilgi bir belge varsa, hemen çıkarıp gösterin. Ama gerçek şu ki, siz sadece kuru bir zannın ardından gidiyorsunuz ve düpedüz yalan atıyorsunuz. De ki, en kesin ve mükemmel delil Allah'ındır. Evet, o dileseydi hepinizi doğru yola koyardı. Haydi de, Allah'ın bunu haram kıldığına dair tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar, Yalan yere şahitlik ederlerse sakın sen onlarla birlikte tanıklık etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahireti tasdik etmeyenlerin keyiflerine uyma. Nasıl uyarsın ki onlar başkalarını kendilerinin Rabbi olan Allah'a eşit tutmaktadırlar? De ki: "Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını ben okuyup açıklayayım. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayın." Anneye, babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizin de, onların da rızkını veren biziz. Kötülüklerin, fuhşiyatın açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın muhterem kıldığı cana, haksız yere kıymayın. İşte aklınızı kullanırsınız diye, Allah size bunları emrediyor. Rüştüne erinceye kadar, yetimin malına, en güzel şeklin dışında bir surette yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Hakkında konuştuğunuz kimse, akrabanız bile olsa yine doğruyu söyleyin. Allah'a verdiğiniz ahdi tutun. İşte düşünüp tutasınız diye Allah size bunları emretti. Bir de şu, işte benim dost doğru yolum. Ona tabi olun yoksa başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasın işte kötülüklerden sakınasınız diye Allah size bunları emretti Yine biz iyi hareket edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi iyice açıklamak bir hidayet ve rehber olmak üzere Musa'ya kitabı verdik ki Rablerine kavuşacaklarına iman etsinler işte bu Kur'an'da da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Artık ona tabi olun. İnkar ve isyandan sakının ki rahmete nail olasınız. O kitabı indirmemiz bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Biz ise onların okuduklarından habersizdik yahut eğer bize de kitap indirilseydi biz onlardan daha başarılı olurduk dememeniz içindir. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp insanları ona yönelmekten alıkoyandan daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirerek engelleyenleri bu engellemeleri sebebiyle yaman bir azapla cezalandıracağız. Onlar imana gelmek için ne bekliyorlar? Meleklerin inmesini mi? Rabbinin imha eden azabının ve Rabbinin kıyamet alametlerinden birinin gelmesini mi? Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün daha önce iman etmeyen, Yahut imanııyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda vermez. De ki bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip, fırka fırka olanlar yok mu? Senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi, Allah'a kalmıştır. Allah, onların yaptıklarını, ileride bir bir onlara bildirip, cezalarını verecektir. Kim Allah'a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse, ona on misli verilir. Kim de bir kötülükle gelirse, sadece kötülüğüne denk bir ceza görür ve hiç kimseye haksızlık edilmez. De ki, Rabbim, beni doğru yola, İbrahim'in, dimdik ayakta duran, batıldan uzak, tamamen Hakk'a yönelmiş, tevhid dinine iletti. O, asla müşriklerden olmamıştır. De ki, Benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de, hep Rabbül Alemin olan Allah'a aittir. Eşi ortağı yoktur onun. Bana verilen emir budur. Ona ilk teslim olan da benim. De ki, Allah her şeyin rabbiyken ben ondan başka bir rat mı ararım Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez Sonunda hep dönüp Rabbinizin huzuruna varacaksınız O da içinde bulunduğunuz ihtilafın iç yüzünü işin gerçeğini size bildirecektir. Odur ki sizi dünyada halifeler yapmış, ve verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Muhakkak ki Rabbin cezalandırmayı dilediğinde işi çarçabuk bitirir ve muhakkak o gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. Araf suresi, Mekki olup 206 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.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 Kendimize yazık ettik. Şayet sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet buyurmazsan, en büyük kayba uğrayanlardan oluruz, diye yalvarıp yakardılar. Buyurdu ki, birbirinize düşman olarak inin. Size dünyada bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkânı veriyorum. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip, mezardan çıkarılacaksınız.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 Derler. De ki, Allah-u kötü olan şeyi asla emretmez. Ne o, yoksa siz Allah'ın söylediğini bilmediğiniz bir takım sözleri O'na iftira ederek Allah'a mı mal ediyorsunuz? De ki, Rabbim adalet ve itidali emretti. Her secdenizde, her namaz zamanında veya mekânında yüzünüzü O'nun kıblesine yöneltiniz. İhlasla ibadetinizi Yalnız onun rızası için yaparak Allah'a kulluk ediniz. Çünkü ilkin sizi o yarattığı gibi dönüşünüzde yine ona olacaktır. Bir kısmına hidayet buyurdu, bir kısmına da dalâlet müstehak oldu. Çünkü bunlar Allah'tan başka şeytanları dost edindiler. Bir de kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Ey Adem'in evlatları, her namaz vaktinde mescide giderken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 Ve deve, iğne deliğinden geçmedikçe, onlar da cennete giremeyeceklerdir. İşte biz, suçlu kâfirleri böyle cezalandırırız. Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip, makbul ve güzel işler yapanlar ise, ki hiç kimseye, biz gücünün yetmeyeceği yük yüklemeyiz, cennetlik olup,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 işte güzel işlerinize karşılık karşınızda duran şu muhteşem cennete varis kıldınız. Buyurun diye nida edilir. Cennetlikler cehennemliklere biz Rabbimizin bize vaat ettiği şeylerin gerçek olduğunu gördük. Siz de Rabbinizin size vaat ettiklerinin gerçekleştiğini gördünüz mü? deyince onlar evet diye cevap verirler. Derken bir görevli aralarında Allah'ın laneti o zalimlere olsun ki onlar insanları Allah yolundan uzaklaştırır, onu eğri büğrü göstermek isterlerdi ve onlar ahireti de inkar ederlerdi diye nida eder. İki taraf arasında bir perde, Araf üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyacak kimseler vardır ki onlar henüz cennete girmemiş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 müthiş bir günün azabı tepenize inecektir. Halkının söz sahibi yetkilileri, biz seni besbelli bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Ey halkım, dedi. Bende hiçbir dalâlet yok. Fakat ben, Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim. Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy sayesinde, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum.